Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Bugün bu trem cemaatimiz 17 Ağustos bildiğiniz gibi tabi Artık bugün tabi gerek olarak, yani bir nevi mecbur olarak da konumuz bu olacak inşallah, nasip inşallah Teala tabi konu deprem olacak muhteremler e deprem nedir Kur'an'da Mevla ne buyuruyor bu hakkında, konu ne buyuruyor bir de tabi ölen rahmetlere ne yapmamız gerekiyor Abi çok şey yapılıyor. Tören yapılıyor, şu bu yapılıyor. Fakat ne yapmamız gerekiyor inşallah konu bu inşallah taala. Allah Teala buyuruyor Hac suresinin başında böyle buyuruyor. Sebirillah. Şimdi muhterem önce şunu belirteyim. Ayetlerin bazıları şöyle başlıyor. Ey müminler diye başlıyor. Ayetlerin bazıları. Ey müminler. Eğer o ayetin devamında Allah'ın bir emri gelecekse o zaman ayet öyle başlıyor. Ey müminler diye başlıyor. Eğer ayetin devamında bütün insanları kapsayan bir şey varsa, o zaman ayet kerime ey nas insana diye başlıyor. Ve yalnız buyuruyor burada ya eyyüennâsü tekû rabbeküm ya nide harfi uyarı harfi Türkçemizde ey anlamında. Şimdi bir kişi birinde konuşurken normal olarak yakınsa, konuşuyorlarsa, tabi bunu kullanmaz. Uzaksa işte ey bana bak falan böyle önce bir uyarı yapar. Yani dikkati çeker, ondan sonra konuya girer. Allah-u Teala böyle büyür şimdi. Ey insanlar, bütün insanlar, inancıya ne olsa olsun, ittakû rabbeküm rabbinizden korkunuz falan buyuruyor. Ayet böyle başlıyor. Yani bütün insanların Allah Teala'dan korkmaları gerekiyor. O yarattı. Ona önce bütün insanlar. Efendim, inanmıyor. Yine dönecek ama. Yine ölecek. Yine dönecek. Yine mahşere dikilip Allah Teala'ya hesap verecek verecek. Bu bir gece tabi. Allah'tan önce bize böyle bir uyarı yapıyor. Bütün insanlara ey insanlar Rabbinizden korkunuz. Peki korkunun nasıl olması lazım acaba bu korkunun? E korktun demete yeterli mi acaba? Değil tabi. Ne gerekiyor muhtemelenler? Allah'ın cele emrine İtihat gerekiyor tabi ya. Ezanları okunacak. E camiler camaslık kalacak, Namaz kılınmayacak. Veya kişi hissi gibi haram işleyecek. Allah'tan korkuyor. Bu olmaz tabi. Arkada Mevlam buyuruyor şimdi. Asıl Mevlam da giriyor. Bismillah. İnne zelzeyete saati اِنَّ زَلْزَلَةَ سَعَدٍ O saatin zelzelesi falan buyuruyor. İşte, Türkçe'mizde saat dediğimiz aklımıza belli bir zaman geliyor. 60 dakika geliyor. Kur'an'da çok ede geçer saat geçer. Kur'an'da saat bir an demektir. Eğer Kur'an'daki saat kelimesinde evvelinde lam tarif olursa, es-saade geçerse o zaman da belirliyor o an anlamına geliyor ki bu da kıyamet için kullanıyor Kur'an'da. Kur'an'da ne kadar es diye geçiyorsa bunların hepsi kıyamet ile alakalı onları. Ve ne an kıyamet zezelesi Kıyamet depremi. Bakın demek ki bir de özel bir deprem var, kıyamet var. Özel deprem var. Nedir bu da? İsmi de Mevlam buyuruyor. Kıyamet depremi. Allah buyuruyor. Nedir bu? Şeyhün azim. Azim çok büyük. Azametli korkun bir şey Mevla. Buna Allah böyle vuruyor. Bak. Allah böyle vuruyor. Yani bu kullara göre değil de Allah Allah-u Teala'ya göre bu kıyamet depremi çok korkun muazzam bir şey olacak. Bu depremi. İşte kıyametten önce muhteremden, kıyametten önce kıyamet depreminin önceleri başlayacak. Bu kıyamet depremi de bütün insanları kapsayacak. o için Mevlam başına böyle buyurdu işte. Allah bunun için böyle buyurdu. Ey insanlar diye hangi kıtada yaşarsın yaşasın. İnancı ne olursa olsun bu kıyamet depremi bütün dünyayı kapsayacak. Bütün insanı kapsayacak. Kapsayacak. Bu kıyamet depremi önce bunun öncüleri olacak. Yani dünya bu ortama girecek. Üç gün beş aralıklarla deprem devam edecek. Nerede? Dünyanın her tarafında olacak. Bugün burada yarın orada bunlar öncüleri olacaklar. Ondan sonra Allah korusun kıyamet depremi olacak. Bu da bir anda bütün dünyada olacak. Yevme, o kıyame depremi olduğu zaman, bütün niye kapsadık kapsayan kerüneha, o deprem oldu göreceksin. Reselü kümrudu amma erdad. Tez küllü murdi atin. Her emzirici olan kadın amma erdat emzirdi yavrusunu unutacak o anda. Atacak onu kendi kaçsa kaçacak fakat o anda yavrusunu kucağına alamayacak. Bir şok olacak, deli gibi olacak bırakacak. Ve t'Allah küllü zâtin hamlin hamlihâ. Bütün de hamile kadın çocuğunu düşecek muhtemelen. Ayet-i Kerime'ye göre ölüm fazla olmayacak. Bakın muhtemelen. Ölüm fazla olmayacak. Buradaki nedir amaç? İlahi insanlara son uyarı olacak bu işte bu. Ölüm fazla olmayacak bakmaması. Yalnız uzun sürecek, ne kadar onu tabi bilemiyoruz tabi. Belediğim bildirmiyor bunu. Uzun sürecek. Bütün dünyayı kapsayacak, çok büyük ama olacaktır. Çok azameti büyük bir defrem olacak, korkunç olacak. O anda kadın çocuğunu emziriyorsa onu atacak onu. Göremeyecek hamil olanlar doğuracaklar. Veteren nase şükara. İnsanlar da o anda Allah Teala buyuruyor: "Sarhoş olarak göreceksin." Nedir sarhoş burada? Konuştuğu düzensiz, ...yürüyüş düzensiz, hareket düzensiz. Yani insanlar sanki alkol olmuşlar aşırı derecede. Konuşmaları belli değil. Düzensiz konuşuyor. Ne konuşuyor bilmiyor hareket düzensiz öyle insan olacaklar. Ve mahiyum bir sikara. Allah biliyor onlar aslında sarhoş değiller. Velakinne azaballahi şiddet. Ama Allah azabı çok şiddet olacak. Bela Şimdi mesela şu anda dünyada deprem oluyor bir yerde. Tabii eğer büyük boyutlu olursa oraya yardım gidiyor, başını yardım gidiyor aralara, su gidiyor, iyice gidiyor, çadırı gidiyor, işte kurtarıcı gidiyor, gidiyor, gidiyor. Ama bütün niye kapsayacak? O zaman hocam muhteremler nefsi, nefsi bak, nefsi, nefsi. Şimdi burada deprem başladı muhteremler. Sağ çıkar ne oldu? Sağ kurtulan Yakınını aradı. O zaman herkes aynı olacak hem herkes ama böyle. Yani köy, kasaba, şehir, ülke, kutu tanımayacak böyle. Bütün dünya kapsayacak. Hiç bir yerden ne bidalması gelecek, ne ekmek gelecek, ne kurtarıcı gelecek. Böyle olacak. Demek ki Mevlan burayı buruyor. Bu defem Allah'ın azabı, meyla müakkabı. Meyla büyüyor bu ayet-i Velakinne azaballahi çedid. Bazıları tabii işlerine gelmiyor. Haşa azabı değil. Efendim neden oluyor? İşte tabii hemen bir sebep olarak. Yok efendim işte fay var, şunlar bunlar var. Şimdi adı cemaatimiz insanı yaratan Mevla Rabbül Alemin Rabbül Alemin Allah Teala bizi yarattı gibi her şeyi yaratan Allah Teala Mevlamız iç organlarımızdaki düzene bakalım mi? düzene hücreler başa değil hücre başa boş o hücre Allah Teala hepsi yerine gönderiyor bakın hedefini varıyor hücreler Allah Teala dünyayı yaratırken de Mevlamız onun her şeyi yarattı mütevimler. Efe var. Allah'ın bir kamçısı onlar arasında. Kamçı. Onlar. Dere de var. O da taşı bir şey olabilir. Gökten bir yandan yağmurlar gelebilir. Furtuna her şey olabilir mütevimler. Olabilir. Eden, eğleyen Mevlamı mütevimler. İrade, kudret, emir Allah'ın elinde. Elinde mütevim. Ee, fayhatı var. Yani kurulumu bir bomba gibi. Ama kumanda Allah'ın emrinden mutluyanlar. Onun emrinden. Şimdi bir de gelin inşallah biraz da kaderle ilgili konu gelin inşallah. İnşallah Ondan sonra inşallah biraz da öğünleri anarırken ne yapmamız gerekiyor? Böyle olduğumuz şöyle bir şey şimdi. Bismillah. Sabiku. Sabiku. Koşuşun. Koşuşun. Müsabaka yarışma. Yarışınız. İlla mağfireti min Rabbiküm ve Cennet. Elhamdülillah. E insanlar. Elhamdülillah. E evet, insanlar. Yeah. Hepiniz koşuşun. Nereye? Önce Rabbinizin affına, mağfiretine Mevlam buyuruyor. O zaman ne oluyor? O zaman Azaplar erteleniyor. Etrine bakmışsın, bol dikşe baleyece. Erteleniyor. Demek ki faati'nin faile geçmemesi insanların elinde biraz da. Nasıl elinde? Eğer ki Allah'ın affına koşarsak, o bize Mevlaya yalvarırsak, tövbe dersek, e, günahla terk edersek onu mevlam erteli motor. Ve var. Evetmiş işte bilim adamları şöyle böyle diyorlar. Evet. Herçen olabilecek. Otuz sene sonra yarın da olabilir. Tabi olacak. Doğru muhteremler. Yağmur yağabilir. Ne zaman yağabilir? Bugün de on gün sonra yağabilir. Aziz cemaatin bakını kesinlikle, kesinlikle bir tek mikrop da başıboş değil. Değil muhteremler. Haşa Allah'ın mülkü dışına çıkamıyor. Lehu mülk ve lehu bak. Mülk onun. Hamd onun. Emir onun. İlahi Kudres ayı Mevlamız. Onun emrinin dışında bir zerre dışına çıkamıyor. Mevlamız buyuruyor işte. Rabbinizin affına, mahvedine koşunuz. O mevlaya yalvarınız. Ona tevbe ediniz. Bina bırakınız. Sonra ve cennetin hoşun nereye cennete oğlum cennete mutluluk cennete böyle davet işte gel koşun nasıl bir cennet Ebedi önce, ebediyet alemi sonu yok ebedi gençlik ebedi sağlık cennette çalışma yok çabalama yok hiçbir sıkıntı yok mu? bambaşka alem cennet hali hayallere sığmayan bir alem her güzellik orada Allah onu öyle yaratmış o yaratmış işte Mevlam oraya bizi davet ediyor eğer şu kısa dünya aldamasak nefsimize uyumasak şu dünyada Allah'a tevbe edip bana yaklaşsak Mevlam buyuruyor koşun cennete e nasıl koşalım oraya tabi onda bir ödülü var onda bir bazısı değeri var tabi onda. Nedir bu da işte? allah Teala'ya kulluk yapmak. Namaz kalma, Allah'a zirket etme, Kuran okuma, İslam etkinin için çalışma. Peki bütün insanlar cennete koşsalar, sığar mı bu insan, Alır mı insan hepsini bu? Tabii eskiden beri gelen geç insanlar. Veyla buyuruyor, Ar-u Duha Cehennetin arzı, genişliği. Burada arz geliyor. Şimdi bir şey vardır. Tul arzendir, yani Eni boyu. Bir şeyin mutlaka boyu eninden fazladır. Boyu eninden fazladır. genişliğinden fazladır. Bizim evlen burada arzını veriyor. Enine. Ardua ke ardı semayı vel ardı. Bakın, cennetin arzı. En dariliyeli genişliği gökler yer kadar gözle yer kalır. Şu dünyanın büyükdü. Güneşe bakıyoruz, Dünya hiç kalıyor Güneş'in yanında. Yıldızlar Güneş'in bir yıldızlar yanında. Bu da galaksiler var Cennet hepsinden daha geniş, daha büyük. O kadar büyük cennet var Cennet. Üddet. Ela biliyor. O cennet hazırlandı. Hazır, bekliyor kimler için? İll-i amelü billahi ve resulihi. i̇ll amelü billahi ve resulihi. Allah iman edenler önce iman Allah. Zaten kul Allah'a inandı mı tam anlamıyla niye kul Allah kulluk etmesin? Niye kul diniyeye tapılsın? Nefsine tapılsın mutfağında. Kul Allah'ını buldu mu? Kısa bir şey aklıma gelir Şah-ı şey ama yani Allah'a bulan başka bir şey bakar mı? Biliyorsun bir kısa vardır. Kur'an'da yani hikaye değil. Yusuf Aleyhisselam'da Zeliha'nın kısası. Zeliha ve Züleyha. iki türlü anılıyor. Bu Züleyha Yusuf Aleyhisselam'ın sahibesi, ev sahibi Yusuf Aleyhisselam'ın yine köle. Kadın Yusuf Aleyhisselam'a aşık oldu. Ama içi yandı, kara sevda oldu ona, kara sevda. Velabürüyor, Subhilla, kardeş yegfah hubbah bir an bakın. Züleyha Yusuf Aleyhisselam'a öyle aşık oldu ki kalbinin içi zarına girdi aşkı gördü. Karaşehir'de oldu artık. Yusuf Aleyhisselam da peygamber değil ama tabi biraz makamında hiçbirine bakmıyor tabi. Sonra tabi konu girmeyeceğim fazla Muhtemelen'e, özünü vereceğim. İhtirordu Yusuf Aleyhisselam zindana girdi. Yedi sene kaldı zindanda. Bir peygamber Yusuf Aleyhisselam. Yedi sene kaldı. Tabi çıktı oradan. Olaylar oldu. Teala sebebini yarattı. Orada o hükümdarın bir rüya falan görmesi buna sevap oldu. O anda Züleyha'nın kolası ölmüş. Duğ kalmış. Yusuf Aleyhisselam çıktı ziyanından. Hükümdar rüyasını tabi edince onun gözüne girdi. Başbakan yani. Başvezir oldu. Züleyha geldi hükümdara şimdi. Dedi ki hükümdarım benim kocam senin yardımcındı burada. Sana sadık bağlıydı. Sen onu severdin. Ben hanımıyım. Tamam. Ben dedi, kötü bir Yusuf'a baktım. Suç bende, kabahat bende kocam varken. O bana haramlara bakmadı. Şu anda ben dur kaldım. Kocam öldü. Ne olur Yusuf'a sen benim adıma rica et, söyle. Beni helallı alsın. Ameleste bir rica alsın. İlle beni alsın, helalını alsın. Hükümde araya girdi. Yusuf Aleyhisselam'a rica etti. Onun adına. Olur dedi, tabii. tabi. kabul kapatırım dedi. Hemen orada nikah edildi. Yusuf Aleyhisselam dedi ki sen eve git. Ben işaret işimi bitireyim. Akşama eve gelirim dedi. Ona devlete görev verildi yani. Görev başladı. Züleyha tabi nikah edildi Yusuf Aleyhisselam'a. Artı olacak. buna kavuşacak. Çıktı oradan ama ayakla yere yeğmene seviniyor. O kadar sevinçli. Yusuf'u kavuşacak. Eve gitti. Zengin çok. Emirler verdi. yemek hazırlandı. Sofa hazırlandı. Tarası çıktı. Güneşin batışını bekliyor. Yusuf gelsin diye. Güneş gibi batış. Yusuf Aleyhisselam geldi. Oturlar sofraya tabi, Hem yemek yiyorlar. Konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Tabi Yusuf Aleyhisselam o anda peygamber. O anda peygamber. E bir peygamber sohbeti ne olur? Peygamber sohbeti tabii. Yani. Maneviyat, feys, aşk, aşkullah yani. Ruhsal, cek, feis, öyle hal oldu ki o anda, öyle hal oldu ki o anda Zülay'a halden hale girdi Zülay'a yani Mâniyur ya o kadar olgunlaştı ki o anda o sohbette öyle olgunlaştı halde hale girdi fena filan makamına geçti bir an makamına fena filan makamına geçti öyle makam ki o makam o makama gelen bir evli yolla Allah diye, yanar yanar yanar kimse göz görmez ne koca ister ne, ne çocuk ister o hale gelir o makama geldi Züleyha bir sohbette. Tabi bayağı zaman olmuş. Yusuf Ali tabi biliyor tabi bunun Züleyha bak bayağı vakit olmuş. Yatalım odanı çekirelim. O anda Züleyha kendine geldi de. Yusuf'a baktı. Bir içindeki aşkına baktı. İçindeki aşkullah öyle yanıyor ki Yusuf onun hiç kaldı şimdi. Hiç kaldı, sıfır kaldı şimdi. İşte öyle yanıyor. Yusufa baktı da döndü Yusuf Yusuf. Senden bir ricam var be. Ne olur hayrola? Ne olur bana izin ver. Başın yalnız kalayım ben. hani bana koşmak istiyordun bak. Da biliyorum onu hem gününce ya. Hani bana koşmak istiyordun bak. Şimdi oldu sana şöyle yaptı. Elime yaptı Yusuf. Ben Allah'tan gafilmişim. Ben Rabbi bilmiyormuşum da bir kulaşık. Ama şu anda Rabbim'i bildiğim, Mevlam'ı bildiğim, O aşk yakıyor ki beni şu anda. Hiçbir şey gözüm görmüyor. Bana izin ver, odama çekileyim. Allah diyeneyim bu gece. Tabi izin verdi, çekildim. De. Şimdi azı cemaatimiz Mevlam buyuruyor Cennet hazırlandı. Bakın canım, hazır cennet. Gökte. İli gökler üzerinde ama. Hazır cennet. Kimlere? Allah'a iman eden müminlere bakınız. O Allah'a inananlar. Gerçek olarak. Allah'a bilen inananlara. Ve Resulihi Allah'ın peygamberlerine de iman edenlere. Zalike fadulullahi yüktihi men yeşah. Bu Allah'ın bir fazla keremi ki Allah'ın ki bu hal Allah bunu diğerine verir böyle şibari. Vallahi azim, Allah -u Teala mülâmus fazilet sahibi diye Şimdi mülâm bizi bunu beyandan sonra müteremler. Şimdi kader bahsin'e geliyor şimdi. Kader bahsin'e geliyor. Şimdi biliyorsunuz bazı kişilerin içerisinde bir korku kaldı depremden. İşte senesi de efendim olabilir mi de aynı ayda olabilir falan derken oldu. Şmelamız buyuruyor, ma hesabı bin musibetin, ma hesabı bir musibetin. Kesinlikle Allah buyuruyor bir musibet. Nedir musibet? İstemem bir afet. Defrem olsun, aşkı olsun. Bela buyuruyor bir musibet katiyen meydana gelmez. Fil arıldı. Ve lafi en Fil filerde yerde arzda yani depremin olması sel olması savaş olması aşırı başka bir şeyler olması afet olması ve insanların bedeninde o depremden afetten zarar görmüş insanların insanların hasta karışımları bunları, illa fi kitabin. Ancak bunlar ezelde kitaba yazılmış kitap. Hangi kitaba? Levhi mahfuzat edilir. Gökte. Levhi mahfuz. Lev bir levha anlamında açık, böyle sayfa değil yani bak. Açık falan. Levha şeklinde mahfuz, kuvzondan korunan. Kim süre ulaşamıyor, melekler ulaşamıyor. Ancak Allah Teala derse Mevlam, velam bazı kullarına oradan bir şey fi gösterir bazen. Gösterir. Velam buyuruyor işte gerek yeryüzünde deprem başka afet İnsanların başına gelecek bir olay. Tabii hastalık da her şey kazalı belalar İlla fi kitabin orada yazılı. Ne zaman yazıldı? Benim kabile ennebre'eha o musibeti vermeden önce ezelde oraya yazıldı yazıldı oraya dehim hafız peki nasıl yazıldı acaba oraya kurban bir süre var nun sözü diye eylea buyuruyor nun vel kalemi emayesturun kalem yazdı kalem nasıl kalem İlahi Kudret kalemi ama nasıl yazdığı mühteremler harf yok şekil yok keleme cimle yok arada orada, orada <gülüyor> üç tane yazılan kitap parası üç tane Biri lehim haffus di bizi ama defterlerimiz. o da yazılıyor Üçüncüsü de beyindeki kubeyi hafıza var beyinde yani bilgisal hücreler beyinde Şimdi insan bazen konuşur, işte bunu altına yazdır. Tamam, yazı makoyunda. Nasıl yazdı? Geçten yazdı ama. Kubi hafıza yani bilgi saklayan hücreler var, Beyinde merkez var. Bakın o hücrelere o yazılıyor. Nasıl yazılıyor? Mesela bir insanın gezdiğini gör, her şey yazılıyor herhalde. Renk, şekil, Ses, koku, tat, hepsi zıvırleşiyor. Nasıl Şimdi bir kişi yıllar önce bir çalın şey tatmış, bakıyor anlayamıyor ne olduğunu, tadına bakıyor, hemen orada havada çıkıyor bak, şu zıvırlık ya. Kokluyor, oradan çıkıyor. İşte bizim beynimizde, hafızamızda motorimler nasıl yazılıyorsa yazılıyorsa, kalem yok, bak, harf şekil yok. Oldu görüntü var orada. Aynı şekilde melekler yazıyor, melekler. Yazıyor. O da yazıyor. İşte otyamlar çok işimiz zor mahşer gününde çok ama çok zor. Amen defteri dağılacak, dağılacak. Oradaki kişi bakacak. Herkes orada olduğu gibi görüntüyü görecek. İşte burası zor iş bak. Bakıcı Allah korusun. İçki alemine bak, değil mi? Olduğu gibi örecek. Al, olduğu alınmış böyle şey, alınmış. Ben, sizlere siler ama mesela şimdi, olduğu gibi arılmış. Bakacak alık içki aleminde. Neşeli gülüyor, ne yapıyor? Ağda müzik çalıyor. Efendim, kasinoda sazda, cazda, şurada, burada. Tabi ne yapacak? Ya belitene ah, yanacak Ama artık işten geçmiş tabii. İşten geçmiş. Dünyada kolayı var. Silinebiliyor baktılar. Dünyada silinebiliyor onlar böylece. Eğer güzel tebe ile birsek güzel tebe ona silinebiliyorlar böyle. Tam siliniyorlar böyle. Hiçbir şey iz kalmıyor böylece. Ama tebiye bağlı. Eğer tebi hafif olsun, hafif siliniyor. İzler kalıyor gene. Aynı hani silgi gibi böylece. insan siler silgi güzel olmaz da siler ama tam silemez bazı şey böylece. Ama silgi güzel oldu mu? Hiç de kardeşim. O da o şekilde böylece. Tabi bunun bir de iyi tarafı da var. Şimdi ehli iman ameliyiz olacak. alacak. Bakacak elhamdülillah namazda görüyor. Namaz alınmış böylece. Mevla'ya dönmüş, böyle kal Mevla'da öyle işini okuyor, seyirciye kapanıyor, Allah zükredi İslam için çalışıyor. O da görecek, gidecek, Al ne okumuyor kitabım bak o kadar seyrenecek. Bunlar oluyor mu muhterem, oluyor muhtur Oluyor bunlar böyle işte. Buraya kaydırıyor bunlar bu şekilde böylece. İşte mevlam buyuruyor. Gerek yer yüzüne dünyaya, gerek insanın başına bir ister dolavı desin, belendi adını dersin dersin bir musibet bela gelmez. İlla ne geliyorsa o önceden lehmuhvuza yazılmış. Orada başladı. Orada var. Şimdi depremden kaçmak kurtuluş başmaması. İnsanın eceli yazılmış. Bir insan ne zaman ölecek? İnsan nerede ölecek, ne zaman ölecek? İnsanın vakti geldi mi, hatta kişinin ölüm sebebi de yazılmış, o da belli bak. Ölüm sebebi de belirli, o da yazılmış. Bir insanın eceli geldi mi, o kişi ayağınla böyle tıpış tıpış oraya gider, oraya gider. Bu işin korkmaya gerek yok muhteşemde, Korkma gerek yok. Bir de adı cemaatimiz, bir azıcık açıkçakta maçı uzayacak şimdi konuda. da. Kısa keseilmiş şey aslında. Allah Teala bir topluma, Mevla bir büyük bir afetten sonra arkadan hem büyük afet gelmez muhterar. Bu adetullah bu adetler. Yani bütün medeniyet böyle olmuştur. Bu Allah Teala bir topluma, bir millet Allah Teala büyük boyutta azap verdi mi arkadan gelmez. Neden? Arkadan gelen yeni gençlik nesilin düşünmesi Allah bir zaman tanıyor onlara mevlamı bilece. Düşünecekler ona böyle görecekler, uyanacaklar. Zaman tanıyor onlara böylece. Yani inşallah aziz Caman, yani bölgemizde yakına şey olmaz Allah'ın inşallah. Denler. Olmaz tabii inşallah. Yani tabii ki siz Allah bir tarafa verece. Yalnız yani Allahu böyle gösteriyor hazretler. Yakında o malihşet Şimdi önce bir de şey geçeyim inşallah. Konu dağıtmadan ölenleri anmak. Ölenleri anmak. Peygamber diyor aleysselam dedilere Allah hazretleri. Ölen bir kişi niye benzer bu peygamber Ölen bir kişi, yüzme bilmeyen bir kişinin suya düşmesi benziyor Peygamber. Ölen kişi. Bir kişi yüzme bilmiyor. Yüzme bilmiyor. Suya yani denize düşmüş. Boğulmak üzere. Çırpılıyor. Buna benzer. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Ne gerekiyor? Peygamber şöyle buyuruyor. Ölenleriniz suya düşmüş, yüzme bilmiyorlar. çaresizler. Boğulmak üzereler boğulmakla üzere olan kişilerin yardım istemesi gibi onlar yardım bekliyor buyuruyor muhtemelen peygamberimiz. Demek ki ölen kişiler hayatta kalanlar orada yardım bekliyorlar. Ne kadar bir insan iyi de olsa o alem çok büyük alem. Sonsuzluk alemi. Oraya çok ama çok şey götürmek gerekiyor. Az yetmiyor oraya ben. Işte. Yetmiyor az bir şey oraya ben çok gerekiyor. Bekliyor. Şimdi biz şuna bakalım dünyada. Mesela bir gölük kenarındayız. Deniz kıyısında otururuz. Kalbukta oturuyoruz orada. Deniz suya düşmüş. Yüzme bilmiyor. Boğulmak üzere. İmdat diye bağırıyor. Bağırıyor böyle şey. Bir işinden kalsak da ölmek üzere. Boğuluyor. İmdat yardım istiyor. Biz kalksa da ayağa ona saygı duruşu yapsak. Olur mu? Yakışır mı? Yakışır mı bu? Yakışmaz değil mi ya? Yani bu nedir? Yani insan nasıl bir şey bence muhtemelen? Bence muhtemelen. Çünkü insan nedir? insan akıllı, bilinçli varlık insan bakınız. Neyi gerektiriyor? Yani akıllı insanı, bilinçli insanın her yaptığı şeyin mutlaka akıllıca olması gerekiyor bakınız. İnsan gerek kendine İnsan gene karşı bir yaran salamak istiyorsa yaptığı işin mutlaka akılcı olması gerekiyor. Zavala düşmüş, boğulmak üzere, imdar diye bağırıyor, yardım istiyor, dikilmişler ama saygı duruyor. Yavru açılıyor, dam, dam, dam, dam Havaya bavul uçuyorlar, yok mu yapıyorlar yakıyorlar? Yok şunu bunu. E, olmaz muhtemelen o Bu insana yakışmaz bu. Ne yapmamız gerekiyor tabi? Ne lazım onlara? Onu yapma gerek işte. Hastaneye, bir hasta geldi hastaneye. Ağır hasta. Kan kaybediyor. Hastaneye geldi. Ne gerekiyor? Hemen acil alıp onu. Önce kan dindirme gerekiyor muhteremler. E gel hasta sen kal saygı duruşu yap doktorlar, hemşeriler. Olur mu bu? Olmazlar muhteremler. Ne yapmamız gerekiyor aziz cemaatimiz? Cemaatimiz. Ne gerek onlara, ne gerek onlara onu yapmak gerekiyor. Ne istiyorlar şimdi bizden? Tabii çelenk istemiyorlar küteler. Seyyidur istemiyorlar, para istemiyorlar, e, pasta istemiyor bizden. Ne istiyorlar bizden? Du'a, dua küteler, dua istiyor bizden böyle şey. Bugün Peygamber Aleyhisselam adetleri, bir de cihazda bulunuyor Peygamberim Aleyhisselam adetleri. O tabii sahabe Defin edildi, gömüldü. Peygamber ayağa kalktı. Büyük eshabın. Şu anda kardeşiniz sual soruyor onu şu anda kardeşinize. Sual soruluyor. Onun adına istifa ediniz. Onun için dua ediniz ona. Kavli sabit de kalması için. Bakın, iki şey Onun için onu istifadesini tebey onun adına tebey ediniz. Ona dua etmüyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. İşte azıcama bizi yapan bir inşallah bu iş inşallah. inşallah. Tabi ölenlere dua etmemiz gerekiyor Muhteremler. Dua etmemiz gerekiyor. Eğer bir dua edersek akımla dua gelir. Bir gün Gazil Mahmud Hazretleri, Sultan Mahmud ilk Türklerden, İslam'a Türklerden kendisi. İslam'a çok yarar oldu. Yine sarhoftu fethi çok yerine. Bu Gazi Mahmut Hazretleri yanında ya bir yardımcısıyla atta giderlerken bakıyor Gazi Mahmut bir ihtiyar. Ama pir fani. İki büküm olmuş. Eline küçük bir çapoca bir kesir almış eline. Elle bir ağaç fidanı onu dikme uğraşıyor. Ama gücü yetmiyor. Bile, zor oturdu yerden. Gaziantep Sultan Hazretleri şaşıyor, tacip ediyor bana. Mübarek adam diyor. İşim bitmiş, yaşım bitmiş kendi kendine. Sana mı kaldırıyor? Ağaç fidan dikmek. Yanına geliyor, selam veriyor. Ne yapıyorsun amca? Sultan tanıyor tabii. Sultanım işte memle meyve dikiyorum. İsmini söylüyor. Şu meyve dikiyorum. Bakıyor Sultan Mahmut Ağaç filasına bakıyor. Parmak gibi ince bir şey. Yaşaya bakıyor. Peki amca? sen bunun meyvesi yiyecek misin? Yani buna ümidin var mı? Ne zaman bağış meyve verecek? Gülüyor ihtiyar, sultanım, öncekiler dikler meyve bağışlarını, gittiler. Biz ona yüz ona dua ediyoruz. Ben dikli ben ona gelen yerler, bana dua ederler diyor. onu şey Onun ben diyor, dikiyorum ben bunu diyor. ne gidiyor bu sultan Mahmud'un bu şey. Diyor. Ya bana buna bir kez altın verdi ya. Böyle konuştu. Hemen ta yaveri kesaltını verince alıyor, bak sultanım diye bizim aşk bebesini verdi bile diye hemencik orada diye. Şimdi işte cemaatimiz ölenlere mutlaka dua etmemiz gerekiyor böyle şey. Bütün mümin, müminata ayırmadan dua etmek gerekiyor. Özel-i bilhassa derpemde ölenlere. Şimdi derpemde ölmek nasıl bir şey acaba? Şimdi İslam'da iki türlü şehit var. İki kısım şehit var. Birine şehidi hakiki deniyor. Gerçek şehit deniyor. Bu şehit sırf Allah rahatsız için gönlü olarak İslam'ı hakim kılmak için savaşta ölürse bu şehit oluyor. Bak, şartları bu. Niyeti halis, Allah için olacak. Gönüllü gidecek. Zorlama değil. Bir de o savaş eğer kazanılırsa İslam orada hakim olacak. Bu şartta bulunursa, bir kişi bu şartlar için savaşırken ölürse, orada ölürse bu ona hakiki. Tam gerçeği şeydeniyor bana. Deniyor. Bu şehitlerin bedeni yıkanmıyor da Onların kanı çok kıymetli, kanı çok kıymetli. Onlar mahşere kanlı olarak gelecekler, kana gelecekler, başla gelecekler. Öyle gelecekler. Onların bedeni yıkanılmaz. Yıkanılmaz. Üzerindeki ne elbise ise bu onunla, onunla gömülür. Eğer savaşta yırtılmış, dağılmışsa o zaman başka bir kefençik bir şeye sarılır. Yalnız Hanefi'de namazları kılınır. Hatta şahit namazları kılınmıyor onlarıma kadar Yani gerek kalmıyorlar bu şeferli şey. Sabi gibi oluyor. Hanefi'de yaz namazları kılınır ama yıkanmazlar. Hele kanlarına dokunmaz kanlarına. O kan mizanına bir şey gelecek. Her damlası o daha gibi olacak, büyüyecek. Çünkü o kan, Allah'ın dağıtığı kan çünkü. O kadar kan. Öyle gelecek onlar. Bunlar şehidi hakiki. Bir de şehidi hükmü deniyor. Hükme şehit var. Hükme şehit. Yani bu dünya açısından ama. Tabi şey bilmiyor tabi. Hükme şehit deniyor. Neler bunlar? İşte bir insan depremde ölse. Depremde ölse. Peygamber ise Allah ilanmıyordu ama zaten onda tabi yoktu ama bunlar müminler tabi bunlar böyle, müminlere. Demek ki bir Müslüman bir mümin hele özellikle şöyle Allah'tan korkan böyle, mestürü hanım herkes mesela tefak kişi, e, namazını yazdığı işe ise böyle bir kişi defrende ölmüşse bu da hükme şehit böyle şehittir. Yani bunda yıkanır. Hükmü olduğu için Hükmeti için bunların bedeni yıkanır, yıkanır, namazı kılınır. Öyle gömülür. Ama bunlar da hükme şehittir bunlarda. Peki hükme şehit olsa ne fark ediyor? Ne oluyor? Şehitler Allah buyuruyor onlara ölü demeyiniz. Vela buyuruyor vela tekulu. şehitlere ölü demeyiniz. Şehitler ölü manında acı duymuyorlar. İlk başta bu umut bakımlarda. Allah da acı duymuyor bak. Efendim işte depremde kafası yorulmuş, şöyle olmuş, böyle olmuş, kolu kopmuş, gözü çıkmış, şu olmuş. ya yok, yok O kişi ölüm anında acı duymuyor, duymuyor. Duymuyor muhtemelen. Yani Koran bir örnek var. Yasin'de var böylece. ikinci sayfasında Habibi Necar var. Habibi Necar var. Antakya'da türbesi, kendisinin de Peygamber'in önceki ümmet eden insanlar, onlardan. Bunu bu insanlar Allah'a davet etti insanları, Allah'a davet etti. Bunu öldürürler taşlayarak insanları. Taşlatarak böyle. Ondan sonra tekme, mekmeyle öldürüyorlar. Fakat buna Mevlam öyle hal verdi ki Mevlam buna işte bir aşık işte böyle ilahi, manevi cezbe hal geldi. Gözünden perde kaldırıldı, kaldırıldı. Cennetteki yerini makamını gördü. Halk taşlıyor, Tekmeliyorlar. sopalar vuruyorlar böyle. Her taraf kan içerisinde. Bu hiç kene değil bu. Ruh başka alemde. Gözünü açtı, baktı. Buyur diyor mevlam. Seviye. Kilede kullu cennet. Kilede kullu cennet. Habib kulum hemen cehennetine gir. Hemen bak. Aynen. Hemen o anda. Gir Bir cenneti gördü. E, e, tabi cennet e, hayallere sığmayan. Başka alem başlayışan olsa böyle cennet. Başka alem tabi orası. Cenneti gördü. Bir de baktı ki dünyada ölmemişsiniz tabi daha. Ölüm halinde. Ama acı duymuyor. Bir gürültü. kargaşa Baktı ki onu deviyorlar. Tekme, tokan, sopa, onun taşıyorlar. Ne yaptı? Ya Rab, afet bunları. Bak efendiler. Ya Rabbi, afet bunları. Onlar bilmiyorlar ya Rabbi, onlar. Bir şey onlar bunu yapmazlar. Afet onları ya Rab. Hatta şey bir var ediliyor buradan motoramlar. Girmere geliyor da ya Habib. Senin gene götüreceğim muhteşem ben diyor, gitmem. Allah fesu buna giderim bak muhteşem böyle diyor. Şehitlik böyle bir şey muhteşemler. Yani o bedendeki bedendeki kan, efendim o muazzam el kopmuş, baş kopmuş, yarılmış, şunlar, bunlar bedendeki şeyler hiç mühim değil muhteşem, hiç mühim değil kardeşim. Çünkü o anda Allah o kişi şehitlik verdi mi, ona öyle şey görünüyor ki o anda öyle aşk geliyor öldüğünü fark edemiyor bakın kimi direkt gel de götürüyor hatta öyle şeyde varmış ki öyle şeyde varmış evlullah buyuruyor hali öldüğünü bilemiyor diyorlar Adı asırlar geçmiş hali öldüğünü bilemiyor diyorlar öyle feyizler zevk ruhsı hallerde öldüğü bilemiyor diyorlar işte Önce bu var. Demek ki bir kişi depremde ölürse, suda boğulursa, ateş atıp yanarsa kişi bu gibi bazı hallerde vardır. Bir de bazen iç hastalıklar da buna dahil ediliyor. İç hastalıklarda ediliyor. Mesela günümüzde böyle kanser gibi falan bu gibi şeyler hastalıklarda insan böyle bir hastalığa da sabır ederek ölürse Ama sabır lazımdır. Yani şikayetmeden ki sabah ederek gelirse ona Mevlam inşallah Mevlam böyle hükmeş şehitlik veriyor. Hükmeş şehitlik veriyor. İşte demek ki öğrenimleri almamız gerekiyor. Almamız gerekiyor. Onlara buradan tıvay etmemiz gerekiyor. Efendim ne okuyayım? Okumanın ne olması mühim değil. İbadet olarak ne olursa olsun fatiha Şerif oku, efendim kısa tefru oku, tefru oku, İlahi Şerif'i oku, Yasin Şerif'i oku, oku, sahabını gönder onlara. Ya Rabbi, bu sahabını tabi tabi peygamberimizi, ben peygamberine saygıdan sonra, işte şunu şunu gönder hediye edeyim ya Rabbi. Tamam, yeter bu kadar. Bu yeter, yeter bu kadar. Onlara gidiyor mu? Hemen, hemen gidiyor muhteremler. Mezarlıkta bir mezar kabristanda mezarlıkta, ne kadar ölü mevta varsa onlar dibine verip konuşuyorlar. Onlara doğru engel olmuyor. Olmuyor. Nasıl bugün bazı ışınlar var mesela böyle delip geçiyor. Daha kuru ışınlar var böylece, delip böylece. İşte ruhun gözü de ruh gözü de o da madde ötesidir. Ona toprak engel olmuyor. Kabristan'da yüz beş bin kişi mevtalar var. Ne bileyim görüyorlar? Görüyorlar. Yalnız eğer bir insanın mezar komşusu azap değilse, o kişi bundan baya bir elem çekiyor muhtemelenler. Elem çekiyor. Bu için her büyüklerin vasiyetleri son anında aman beni falan yere falan yere gömün derler demişler muhtemelenler. Üç komşu üç kom önemli, üç komşu önemli bir dünya ev komşusu iki kabir komşusu bir, bir cennetik komşu üç komşu vardır efendim şimdi hele bir insanın mezanın yattığı yerde beden komşuları da iyi insanlarsa hele evliya ise, şehitse o kadar yaşadık yaşadık şimdi mesela bir insanın komşusu zengin komşusu var ehliyman arsa sahibi Şahabetli, iyi bir komşum var. Sen komşu var? Ondan zara gelirim mi? Hadi gelir, zarar gelmez muhtemelenler. İşte bir insanla böyle mezarak komşusunda iyilik olursa, bize olursa, tabanatıya alınır. Feizler geliyor. Böyle. Ruhsal cehidler geliyor. onu dolaşmaya geliyorlar. Bu da ondan böyle muazzam tat feiz alıyor. Hatta tabi bile olsa azabı hafifliyor bunun. Onlara görün bakınca muhtemelen. Şimdi bir mezarlıkta ne kadar mevta varsa bakıyor mevtalar bir melek var onun görevi postacılık yani sahabı getiren melek var görüyor postacılık bakıyor mezarlık mevtalar o postacı melek mezarlık geliyor herkes bakıyor şimdi ona acaba kime bakalım bu sahabı getiriyor ama acaba kime bakalım hep bak bak bakıyorlar tabii geliyor birisine veriyor. Herkes gıptayıyorlar şimdi. Ne mutlu bak. Hele bazen tabi sık sık geliyor bazılarına. E, hiç gelmeyenler varsa onlara çok zor gülüyor muhtemelenler. Çok zor gülüyorlar. Hele arkadan artık kimse de kalmamış. Ardından da aslına geçmiş. Kimse de kalmamış. Bu için biz de dua ettiğimiz zaman yani bütün ehli imana diyelim. yani Mümin erkek, mümine kadınlara da edelim inşallah ayırmayalım muhtemelen, hepsini gönderelim. Peki mesela bir Fatih okuduk. Üç ilaç okudu böyle, kısa bir şey okuduk böylece. hepsini gider mi bu? Yeter mi hepsini de bu? Şimdi bunun da özelliği ayrı bak muhtemelenler. Özel ayrı. Nasıl özelliği bunun ayrı şimdi? Allah'ın ayetleri, süreleri manevi güneş gibi. var güneş gibi muhtemelen. Şimdi güneşten efendim sen de faydalan komşun da faydalansın aa efendim dünya öbürtü o, o, o da faydalansın. Güneşin enerji eksiliyor mu? Eksilmiyor muhtemelen. De. Herkes aynı güneşi görüyor. Aynı güneşi yaralanıyor. Aynen aynı muhtemelen. De. Bir fatiha bir fatiha sakın küçüverme maşallah katıya bak bir fatiha Allah katında Milyonlar güneşlerin çok daha kıymet Allah katında. Daha enerjisi bol, feyizi bol. Yeter ki, biz üşenmeyelim. Üşenmeyelim Muhtemelen. Dua derken, Ya Rabbi işte, tabi ence peygamber, peygamberler, ehli iman'a, hatta sevdiğimiz bazı bilimiz evli olarak özel iyi insanlara gönderelim. Ondan sonra, ya Rabbi, bütün mümin müminat mü yani böyle. Hep Rabb'e başkede ettim diyelim. O zaman, o postacı melek mesara girince bir özeli de önce gidiyor. Ondan sonra hepsine aynı sahabı bölünmüyor ama. Sahabı bölünmüyor. Yani Fatih'e yüze, bin, on bine bölünmüyoruz Fatih'e. Milyona bölünmüyor. Hepsi bir Fatih hesabı veriyor muhtemelenler. Şimdi onlara sahabı gönderilecek ne olacak? Ne olacak? Tabii öleceğiz. Öleceğiz muhtemelenler. Mesara gireceğiz. Hele bazı kişiler devamlı gönderirler. Her zaman gönderir bazı kişiler. Her, hele her gün gönderenler vardır mesela, haftasını gönderenler vardır. Şimdi böyle bir insan öldü mü? O mesele yatsan sonra gönderirse böyle bir sevabı, o vakit geldi mi? Oradaki mevtalını bekliyor şimdi. Bekliyorlar. Şimdi yani plan birden bize sevap gelecek. Bek bekliyorlar gelmedi. Ayvah ne olacak acaba? Acaba hastamı bir şey mi oldu acaba derken, sonra haber alıyor ki ölmüş. O da başmadı gömülebilir. Öldüğünü haber alıyorlar, alıyorlar. Onlara bu defa bunu ziyarete gelecekler mezarına gelecek, ziyarete gelecekler. Geliyorlar. Senin Allah razı olacaklar buna. Allah senin razı olsun. Bak şu kadar yıldır, şu kadar zamandır. Erhan'ı bize hep şahp gönderdin, gönderdin. Sevap gitti şey muhteremler. Oradaki mevta azap çekiyorsa azabı hafiflemeye başlıyor. Bak, başlıyor böyle. Başlıyor. Şimdi inşallah adı cemaatimiz hepimiz daha şu anda inşallah bütün ehl-i man için, hasen hep ölüler için inşallah Fatiha'yı okuyalım inşallah. Lillah'a Fatiha.